Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın. Herkese günaydın. Evet, bugün 14 Mart, Nehirler İçin Eylem Günü. Ee, aşağı yukarı 20 yıldan fazla bir e, zamandır e, bugün. E, nehirlerin önemine dikkat çekmek için e, kutlanıyor e, diyelim ama e, aslında e, nehirlerin... Ve suyun önemine dikkat çekmek için böyle bir gün belirlenmiş biz Türkiye, de. Türkiye'de de biz özellikle ekonomi ekoloji programında geçmiş programlarımızda HES'ler vesilesiyle nehirler, dereler, denizlerimiz üzerine epeyce konu ve konuk etmiştik bu meseleyi ee, ve tabii e, Türkiye'nin özellikle e, belli başlı e, noktaları e, su meselesi açısından e, ve HES'ler e, açısından HES'lerle e, doğaya uygulanan baskı e, açısından önemliydi. Özellikle Karadeniz bölgesi bunlardan e, nasibini almış e, bir bölge. Yine aynı şekilde Hasankeyf e, maalesef şu anda e, 50 yıllık bir ömrü olan baraj için... Maalesef yok edildi evet. sular altında kalacak herhalde çok yakın bir zamanda Oradaki tarihi eserlerinde bir kısmı taşındı Hedef 2023 yılına kadar Türkiye'de 1738 adet baraj ve baraj ve hes 2000 sulama ve içme suyu barajı ee, şimdi bu tabi sularımız boşa <gülüyor> Akmasın diye evet. e, Böyle bir e, AKP iktidarları Döneminde oluşturulmuş bir Enerji politikası e, çerçevesinde Suların e, bu şekilde e, Kelepçelendiğini e, Yok edildiğini Hatta pek çok yerde kurutulduğunu Biliyoruz biraz Bugünün de e, Önemine binaen bu konuları biraz e, Konuşalım tartışalım istedik Evet hattımızda da e, Doktor Sinan Eren var Mekanda Adalet Derneği'nden kendisi. Doğu Karadeniz'de altyapı yatırımları ve ekolojik mücadelesiyle ilgili e, önemli çalışmaları var. E, hatta iletişim yayınlarından çıkan Cemil Aksu ve Erdem er Evren'le birlikte Sudan Sebepler, Türkiye'de Neoliberal Su Enerji Politikaları ve Direnişler e, başlıklı kitabın yazarlarından. Hoş geldiniz Sinan Bey. Aa, merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. günaydın. Ee, şimdi biz böyle bir açılış yaptık ama isterseniz sizinle çalışma alanınız e, Türkiye'deki nehirler ve buradaki e, su politikaları, enerji politikaları ile ilgili e, konuşmaya başlayalım. Tabii hay hay. Ee, bu Türkiye'deki nehirler, enerji politikaları aslında bu bizim son dönemde gündemimize açıkça konuşmak gerekirse sahadaki e, aktivizmden e, hiç görmeye alışık olmadığımız yerlerde kabaran e, eylemliliklerden, çevre hareketlerinden her vadide, her köyde, hemen hemen her köyde oluş e, meydana gelen, e, insanların bir araya gelmesiyle oluşan koruma platformlarından çevre koruma platformu işte Güzelleştirme Derneği Vadi Koruma Cephesi vesaire, bunların adları çeşitlilik gösteriyor hı hı. son yılda son 10 yılda e, ülkenin çeşitli yerlerinde özellikle de sizin belirttiğiniz gibi Doğu Karadeniz Kırsalı'nda ki bu hareketlilikten e, farkına vardık bir şeylerin değiştiğini ve onları takip ederek de bugüne geldik e, şöyle, şöyle bir ilginç bir şey var Türkiye'de son dönemde kabaran çevre hareketi özellikle tabandan kabaran çevre hareketi ülkedeki çevrecilik anlayışını ülkedeki çevrecilik yapma tarzını çok radikal bir şekilde değiştirdi. Şehirlere kapanmış belli eğitim düzeyindeki insanların uğraştığı bir alandan çıkartıp Türkiye'nin dört bir köşesine yaygınlaşmasına tabanının e, genişlemesine bir anlamıyla çevreciliğin ekolojik duyarlılığın toplumsallaşmasına sebep oldu evet. bunun da ana motoru aslında e, HES karşıtı hareketler e, tabi burada ilginç bir şey var yani HES karşıtı hareketler HES meselesi evet. e, zararlı olduğunu biliyoruz e, gidenler e, bir bölgeyi nasıl değiştirdiğini çok iyi biliyoruz HES'lerin ama e, en e, kirletici Çevre meselesi Değil HES meselesi Yani buradan bir Böyle kocaman bir dalga çıkıp Farklı farklı alanlardaki Çevre mücadelesine ilham vermesi Aslında sürpriz bir şey Bu sürprize bir eklemlenen bir şey de Dünyada HES karşıtı hareketin Aslında 90'larda Zirveye ulaşmış olması Dünyada derken bizimle Karşılaştırabileceğimiz ülkelerden bahsediyoruz i̇şte Hindistan, Brezilya gibi İşte bugünkü Dünya nehirleri eylem günü de zaten 90'ların sonunda Brezilya'da, Kuritiba'da bir araya gelen birçok HES karşıtı, hidroenerji karşıtı <Gülüyor> mücadelenin ortaya çıkarttığı, bir başlattığı bir gün. Bütün bunlar olurken Türkiye'de tabiri caizse çok fazla yaprak kıpırdamıyordu <Gülüyor> ki Türkiye yeni bir hidro Enerji devi değil yani özellikle 1980'ler, 70'lerde 80'lerde Türkiye büyük barajlarının önemli bir çoğunluğunu tamamlamış tamamlamak üzere olan bir ülke Çok sayıda zaten hesi olan bir ülke Şimdi ikinci bir dalga diyebileceğimiz benim bazen e, hidroenerji rönesansı adını verdiğim son 10 yılda bir yeni bir dalga söz konusu İlk dalgayı e, çeşitli nedenlerle onu da tartışabiliriz evet eylemsiz geçirmiş, oraları atlamış bir ülkeyiz. Hmm. Ve bu dalgada özellikle HES yapımının özelleştirilmesi ve çok saldırgan bir şekilde hemen hemen her vadiye, her köye dokunması daha önce HES coğrafyası, enerji coğrafyası olmayan yerlere birden girmesi ve dönüştürmesiyle böyle yeni bir, hem bir yeni dalga hem de buna karşı yükselen bir aktivizmle karşı karşıyayız. Bunun da hani Karşılaştırmalı dünyadaki diğer örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda e, enteresan bir yere, özel bir yere oturduğunu hem Türkiye'miz hem Türkiye için hem de dünyadaki örneklerle karşılaştırıldığında görüyoruz. Ne açıdan e, Senan Bey? Yani. HES yüzünden daha, evet. olması mı? Ve zamanlama evet. olarak mı? Ama evet, Zamanlama e, çok... olarak. Hı -hı. Ama zaten e, özellikle 2000'lerin sonrasında çok yoğunlaştı. E, demin Pelin de e, bir takım rakamlar verdi. Hala proje halinde olan e, bir takım HES'ler, irili ufaklı Hı -hı. E, şeyler var. E, yatırımlar söz konusu. E, belki şundan bahsedebiliriz. Yani e, bu küçük Belki de denetimsiz, kontrolsüz olması ve özelleştirmeyle beraber de mi e, bu kadar büyük bir tepkiye e, ve yaygın bir çevre hareketine neden oldu? Evet, hepsi bir arada aslında. Hı. Yani bu e, bir önceki dalganın coğrafyası e, daha çok e, Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu e, bölgeler Güneydoğu Anadolu'da e, Doğu Anadolu'nun belli küsimlerinde yaygınlık kazanmıştı. E, bir hani, tarih bakımından e, burada... Ee, halkın önceliği ya da oradaki siyasi dilin önceliği e, Hesler üzerinden evet. bir siyaset öyle bir durum belki söz konusu değildi Belki çatışma hani ağır çatışma ortamının verdiği e, Ya da işte devletin oradaki varlığının çeşidine paralel olarak verilebilecek tepki farklıydı ve Bununla birlikte tabi devletin bu işleri yapmasının bir şekliyle bir taraftan hani devlete yani farklı bölgelerden de bahsedelim şimdi düşünelim. Hani devletin bir kırsal alana gelmesi ve onun ona merakla, ilgiyle hatta özlemle bekleyen insanların 1970'lerden 80'lerden bahsettiğimizde artan bir beklentisi yani. söz konusu. Bir de o dönemlerde yapılan HES'ler devlet yani tüm gücüyle oraya gidiyor. işte kendi mühendislerini gönderiyor. Daha uzun süreli ve daha nitelikli bir Kalış sağlıyor bir bölgede İşte onun gelmesiyle birlikte Bölgeye bir takım işte okulda açılabiliyor Lojman da açılabiliyor Neticesinde Farklı bir ekonomik yani Tabi ki e, Barajlardan kaynaklanan Bölgelerin e, Su altında kalması durumları Barajlar bitince tabi tekrar söz konusu oluyor Ama e, netice itibariyle Orada bir hani devletin Varlığıyla bir ekonomi bir farklı bir gelecek tayili vesaire vesaire de olabiliyordu. Evet. Ancak şimdi, şimdi böyle bir şey. Şimdi değil. evet, şimdi böyle bir şeyden bahsetmek söz konusu değil. Bölgede iş yapan yani çeşitli bölgelerde iş yapan yerel şirketlerin bir çoğunun öğlen yeme ihtiyaçları için kullandıkları gıdayı bile kendilerinin başka yerden getirdiğini, kullandıkları temizlik malzemesi için bile bölgedeki küçük bakkalları çakalları kullanmadığını. Biliyoruz. Dolgısıyla şimdi gelen bu enerji yatırımlarına paralel giden bir kalkınma durumu en azından tahyülü bile söz konusu değil birçok bölgede. Hani eskiden o kalkınma ne kadar gerçekleşiyordu, ne kadar gerçekleşmiyordu belki açık bir soru ama en azından bir olasılığı vardı ve kimi yerlerde de gerçekleşebiliyordu işte o açılan okullar vesaireler şeklinde. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Gayet vahşi bir pazarlık söz konusu. Evet. Eğer varsa bazen o pazarlık bile o bile olmuyor değil mi? mi? O bile olmuyor. Evet. Hatta Ufaklılığı tek bir... belirleyen bir şey. Evet. Tek bir nehir üzerine o sizin bahsettiğiniz o vahşi e, saldırgan o kapitalist e, sistemin getirdiği o saldırganlıkla tek bir nehir üzerine e, 6 tane 9 tane HES ve baraj e, yapılmak istenen bölgeleri biliyoruz işte Alakır Vadisi Peri Vadisi e, gibi e, Türkiye'nin farklı noktalarında e, bu da aslında o e, sizin söylediğiniz e, şeyin e, doğrular e, nitelikte veriler bunlar evet belki hızlı o yoğunluktan bahsedebiliriz hı hı. Ben araştırmaların sırasında Emekli olmuş birçok Üst düzey enerji ve işte Devlet su işleri bürokratıyla Görüşme imkanı buldum Bunlardan bir tanesi şöyle bir anı aktardı bana Örneğin vize ilinden bahsetti Özelleştirmelerin tamamlanmadığı Yani elektrik üretiminin özelleştirilmediği 2000'li yılların hemen başında ee, kendi yaşadığı bir diyalog diyalog aktarmıştı bana ee, Rize ilinin üstünden geçiyorlar e, onunla birlikte çalışan e, mühendis ve bürokratlarla işte burada kaç tane hes potansiyeli var biz kaç tane fizibilitesi olabilecek proje yaptık e, vesaire de üstünden geçerken e, 2000 2002001 civarı Rize ili içerisinde 19-20 tane proje yapılabileceğini hani İmkan olsa para olsa devlet su işlerinin bunları hemen başlayabileceği konuşuluyor ama deniliyor ki yani özelleştirmeler kapıda bunları da özel sektör yapabilir. Ondan sonra özelleştirmeler hızını alıyor ve 2007 yılında e, ağırlıklı olarak bütün hes lisanslarının dağıtıldığı sene geçiyor evet. ve bir bakıyoruz ki yüzün üzerinde Rize bölgesinde hes projesi lisans almış. Bunlardan bir tabi kısmı yapılamadığı hala bekliyor. Dolayısıyla burada bir hani devletin imkan, devletin planını çizdiği planlamasını yaptığı bir takım çok önemli kilit projelerin özelleştirilmesi ve hızla yapılmasından ziyade neredeyse bir bölgenin hatta bütün Türkiye'nin haritasının böyle bir açık yağma hasanın böreği şeklinde ortaya sunulup şirketlerin de buna Finanssız, programsız üşüşmesi üşü, ve hani buradan da ben bir şey yapabilirim şeklinde düzen, düzenlemeden bağımsız, denetimden bağımsız bir şekilde dereleri, nehirleri paylaşması söz konusu. Buradaki hani birkaç yılda değişen fark ve yaklaşım bana böylesi bir özelleştirmeni, yani bir neredeyse bir üretim özelleştirmesinden ziyade mekanın, koca bir coğrafyanın özelleştirmesi şeklinde yaşadığımızı bu süreci gösteriyor. Bu da hani diğer özelleştirmelerden aslında böyle bir niteliksel bir farkı işaret ediyor. Evet. Bir yandan da e, bu e, çevre hareketlerinden bahsettiniz. E, ona belki vurgu yapmakta fayda var. Yani yereldeki bu direnişler kendiliğinden olan e, birebir halkın yaşadığı sorunlar yüzünden ya da yan vadide e, orada yapılan HES'lerin yarattığı tahribatı görerek bu işi sahiplenmesi, etmesi de bir yandan da e, bazı şeyleri yani bu özelleştirme furyasını da bu HES projelerini de birazcık tersine çevirdi. E, bugünkü durum nedir? Belki e, yani ekolojik mücadeleyle birlikte onu e, konuşabiliriz. Evet kesinlikle e, burada e, HES'ler veyahut da işte e, Türkiye'nin çevresel e, durumun özetlenirken hep olumsuz bir takım verilerden bahsediyoruz ki... Öyle de yapmamız lazım. Türkiye coğrafyası özellikle son 15 yılda takip edilen bir politik ekonomik yönün neticesinde çok hızlı bir şekilde aşıntıya uğradı aşımaya uğradı. Kırsal çözülme çok fazla hızlandı. Bütün bunları işaret etmek zorundayız ama bir yandan da Çevri hareketlerinin de kredisini vermek lazım ve hı hı. E, ne kadar etkili aslında olduklarını da belirtmek lazım. Evet Türkiye'de, Türkiye'nin, e, Doğu Karadeniz'in birçok vadisi e, ve bu, bugün bizim de Mekanda Adalet Derneği'nde üstünden geçeceğiz. Mesela Ordu'nun melektırmağı ve onun e, vadisi ve onun etrafında işte Havza'daki e, var olan yıkım e, iç teracısı bir durum e, ama bununla birlikte çok başarılı olan e, direnişler, çok başarılı olan e, yerel mücadeleler de söz konusu oldu. E, rakamlara tam hakim olmamakla birlikte yüzlerce diyebileceğimiz davanın açıldığını biliyoruz. E, bu davaların sadece e, avukatların kendi inisiyatifi değil, yereldeki çevre hareketleri, ve çevre hareketi avukatlarıyla birlikte sürdürülen aslında toplumsal bir mücadele olarak okumalıyız bu hareket hareketleri. Ve onların da başarılı olduğunu da kabul etmeliyiz ve bunu bu şekilde ilan etmeliyiz. Özellikle Türkiye'nin son işte 4-5 yıldaki girdiği o demokratik olmayan viraj a rağmen, Hı hı. Ee, hı hı. Evet. Bunun neticesinde aslında ben bu olayı çalışmaya başladığım 2009-2010 yıllarında zirvesindeydi diyebiliriz e, Türkiye'deki e, HES inşa etme, lisans alma vesaire bakımından hı hı. yani piyasanın en zirve olduğu yıllardı e, Bu dönemde neredeyse 2000 civarında bitirilecek projeden bahsediliyordu evet. e, Bugün sizin de açılışta dediğiniz gibi bu rakam 1400'lere falan düştü ee, bunun e, işte bu önemli düşüşün e, kredisi büyük ölçüde tabii ki açılan bu davalar, yerelde verilen mücadeleler ve kimi şirketlerin e, bu yapılacak projelerin artık feasible, karlı olmayışını fark etmesi neticesinde. Oldu. Evet e, bu... yani aslında nehirleri kurtarmak için tek yol direniş o da başarılı oldu diyebiliriz e, bir biçimiyle değil mi? Hem yerelde başarılı oldu hem de artık yereldeki mücadeleler zannediyorum ki dertlerini ulusal arenadadan anlatabilme hmm. imkanına eriştiler. Yani bir ikna edebildiler insanları. Aslında güç bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu bahsettiğimiz seslerin birçoğu küçük esler. Küçük esler kağıt üzerinde yenilenebilir. Evet. Gerçekten öyle. Daha yeşil daha az ayak izi bırakan teknolojiler bu böyleyken dünyada da iklim değişikliği farkındalığı artarken bu hareketlerin ikna etmesi insanları, bunların aslında global anlamda iklim değişikliğine belki fayda duysız belki değil yani fayda hı hı. sağlarken çünkü karbon yakan, kömür yakan, petrol kullanan Altyapılar yapılar değil bunlar ancak yerelde. Ciddi bir dönüşme sebep olduğunu anlatmayı başarabildiler. Dolayısıyla burada küresel hedeflerle yerel gerçeklik arasında çok ciddi bir makas söz konusu. Aslında Türkiye örneğinden bizim öğrendiğimiz de, iklim değişikliğiyle mücadele adına iklim değişikliği mücadelesinin yerelde başarı ve ikna başarı sağlayamaması başarı sağlayamadıkça insanları ikna edemedikçe o iklim değişikliği mücadelesi yöntemlerinin aslında uzun fadeli, uzun soluklu ve gerçekçi olamayacağı şeklinde bir ders çıkartıyoruz. Bir diğer derste, bir diğer terminoloji de belki dilimize sokmak gerektiği, enerji bağımsızlığının yanı sıra enerji adaletinin de enerji meselelerini konuşurken bir köşesinde... ...hatta önemli bir köşesinde olması gereken bir Enerji oldu. adaleti derken neyi kastediyoruz Sinan Bey? Çünkü hani iklim adaletinden bahsediliyor... ...bu çok yaygın bir kavram... Hı -hı. ...ama enerji adaleti deyince... ...nedir bu, neden önemli? Ben ne zaman... ...HES meselesinde... ...ya da herhangi bir enerji alanı... ...üzerine bir konuşma yapsam... ...bu alana çok... ya ...bu alana birazcık yabancı olan insanlar... Ya da bu, bu konu televizyonda, radyoda herhangi bir yerde tartışıldığı zaman o değil de bu mu o zaman? Hani kömür değil hmm. de o zaman HES mi yapalım? Ama evet. HES'e de karşısınız. HES değil de o zaman Güneş mi yapalım? Hmm. İşte ama güneşte de karşı olanlar var bir tarım alanının üstüne yapılınca. işte hani siz de her şey karşısınız gibi evet. bir köşeye sıkıştırılıyor bu konularda itiraz eden insanlar. Evet bunun yanına bir de Türkiye'nin kendi enerjisini kendi üretemediği gerçeğini koyalım yüzde yetmişe olanında bir bağımlılığımız var e, tabi hani çeşitli yöntemlerle bu bağımlılığın azalması söz konusu olabilir vesaire ama burada e, önemli olan mesele e, bir enerji üretimi tarzının yanına öbür enerji üretim tarzını koymaktan ziyade e, her enerji üretim tarzının toplumsal anlamda bir takım ...yüklerinin, külfetlerinin olduğu bilinciyle hareket etmek. Evet. Yani bu ön kabulle hareket ettiğimiz zaman... ...enerji adaletini de aslında e, tartışmanın ortasına koymuş oluyoruz. E, bir enerji, yani enerji üretilirken e, ne gibi toplumsal yükler... ...ne gibi toplumsal eşitsizlikler üretiyor olabiliriz? Bu herhangi bir enerji formunda geçerli olabilir elbette ki güneş enerjisi diyelim ya da rüzgar diyelim iklim değişikliği bakımından ele aldığımızda çok da faydalı enerji üretim metotları üstüne üstlük yerli enerji üretim unsurları dolayısıyla enerji bağımlılığımızı da azaltacak iklim değişikliğinde katkısı bulacak çok güzel ama bunlar iki ölçekte bize faydalı oluyor ne değil mi bir küresel ölçekte iklim değişikliğini azaltarak bize ulusal ölçekte o da enerji bağımlılığımızı azaltarak aynı zamanda ulusal ekim, işte karbon salımlarımız da düşüyoruz. Çok güzel ama bununla birlikte bizde yerel ölçek var ve yerel ölçekte de bu projelerin e, mümkün olduğunca e, toplumsal eşitsizlikleri arttırıcı veyahut da bunları sıfırdan yaratıcı nitelikte olmamasına özen göstermek lazım. E, bu farklı ölçekleri bir arada düşündüğümüzde daha e, dört başı mamur bir ...adaletten, bir enerji adaletinden bahsetmek imkanımız söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Evet, e, bu vesileyle aslında enerji adaleti kavramına da değinmiş olduk, e, iyi oldu. E, vaktimiz de yavaş yavaş daralıyorken isterseniz bugün bu mekanda Adalet Derneği'nde e, yapacağınız e, çalışmadan da e, bahsedelim. Ordu Melet e, Nehri ile ilgili e, bir Hı -hı. çalışma. E, herkese açık mı? İsteyenler katılabilir mi bu e, çalışmanın anlatılacağı toplantıya? Ee, evet bu Meret'le ilgili bir e, çalışmamız oldu. <gülüyor> Geçen yaz Ordu Çevre Derneği ile birlikte e, Meret havzasında iki gün geçirdik. Bir sağ çalışması e, yaptık oradaki yerel e, sivil toplum kuruluşuyla. Çok da etkin e, bir dernek e, Ordu Çevre Derneği onun metnisinde bir takım şeyler biriktirdik. İşte notlar olsun, hmm. görüntüler olsun, fotoğraflar olsun, oradaki tanıklıklar olsun ve bunları bir e, dergi formuna e, getirdik birlikte. Bu dergi formunun ordudaki yerel gazetelerle birlikte e, dağıtılması gibi bir e, amacımız var. Evet. Böyle bir hani İstanbul'daki bizim gibi bir derneğin yereldeki bir dernekte ortak çalışması böyle bir modeli de önemsiyoruz. Hı hı. Bunun tanıtımını yapacağız bugün ordu çevre derneğinden dostlarımız da gelecek mekanda adalet derneğine. Bu katılım açık ancak kısıtlı kısıtlı olduğu için kayıtlarımızdan <gülüyor> böyle basit bir kayıt söz konusu. Evet. Onu hani insanlar bir iki dakikasını verip yapıp gelirse. ...bizim için organizasyon daha imkanı hale geliyor... ...yoksa herkese açık olacak etkinliğimiz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Sinan Örensü... ...verdiğiniz bilgiler için. Dileyenler de saat bugün 6'da Karaköy'de... ...Mekanda Adalet Derneği'ni bulup... ...internetten kayıt yapıp... ...bu söyleşiyi de, bu sunumu da izleyebilirler. Evet. Ee, bu haftada ekonomi ekolojinin e, sonuna geldik. Bugün 14 Mart Nehirler İçin Eylem Günü e, vesilesiyle e, akademisyen Sinan Erensü ile e, Türkiye'deki HES meselesini, barajlar meselesini ve e, suya bakış e, meselesini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz verdiği katkılar için. Teşekkürler. Evet. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.